Allah subhanahu ve teala ayete devamlı Yahudilerin yapmış olduğu pis işlerden birisinin de Allah'ın indirmiş olduğu ayetlerin, selimelerinin yerlerini değiştirmek olduğunu kasıtlı bir iftira attıklarını tevil edilemeyecek bir tevil ederek öyle bir hallere geldiğini hem kendilerinin kafir olmalarını hem de gelecek nesillerin kafir olmalarına sebep olduğunu bildiriyor ve bizim bunlardan uzak durmamızı istiyor. Aynen Muhammedün de yok mu kardeşlerim? Yok mu? <gülüyor> Hangi mana doğru dürüst bir Allah Celle'nin isim ve sıfatlarına doğru isim ve sıfatlarının doğru meali var? hangisini açarsan aç, Allah Azze ve Celle'nin eli yatsa kodret derler. İstiva desen, istila derler. Şimdi düşünün, yeri gülü yaratan birisi, Allah ve Teala, mülkünü istila mı eder? İstila nedir? Bir yeri zorla cebren, Hakim olmadır değil mi? Sen hangi akla güvenerek neyine güvenerek ona bunu yapıyorsun? Yani bunun gibi o kadar çok sayılamayacak kadar kelimelerin üzerinde oynanmıştır ki özellikle günümüzde eğer yanlış hatırlamıyorsam Taha'da mıydı? Mirza diye bir kelimeyi hala daha Resul geldiğini iddia eden zannedersem eğer yanlış hatırlamıyorsam Süleyman Ateş herhalde bunu yayıyor Yoyuh Vafkıyla e, hala Resul olduğunu ve sadece Kur'an'dan yola çıktığını falan falan falan yani küfürlerini yaymak istemiyorum. Öyle bir tevil ediyorlar ki işte bakın bu tevil kiminmiş? Yahudilerin ahlakı. Allah onları kahretsin. Öyle bir tevil ediyorlar ki hem de edilemeyecek şekilde tevil ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de dediği gibi onlara karışık karışına arşını arşına ne yapacaksınız? Uyacaksınız diyor. Yani hem tenzilde hem de, hem de tevilde. Aslında Bakara suresinin o kadınlar sizin tarlanızdır ayetinde fazla girmedim. Çünkü tefsirde bazı şeylere girip de izah ettim mi sonra bunların da dinlenmeme sebebi oluşuyor. Aslında doğruyu söylemek gerekiyor da gizlememek gerekiyor. Ama tefsirde de fazla uzatmamak gerekir düşüncesindeyim. Öyle bir tahrif etmişler ki kadınlar sizin tarlanızdır. Öyleyse istediğiniz yerden gelen tipinde bu ümmetin malikilerin bir kısmıyla Şia mezhebi kadınların dübüründen yaklaşmayı caiz görmüşlerdir ki bu lanet sebebi ve Allah Resulü ve Vesselam'ın diliyle de kafirlik sebebi kılınmıştır. Onun için bakın işte bu tahrifler tevilde olsun, tenzilde olsun onlardan bizlere de ne yapmış, sirayet etmiş gidiyor. Allah şerlerinden korusun. Allah subhanahu ve teala hakkı hak bilip, hakkın öğrettiği şekilde öğrenmeyi ve hakkın bize uygun gördüğü şekilde anlamayı ve razı olduğu şekilde amel etmeyi nasip etsin. Evet. Nisa 47 ve 48. ayetler Ey kendilerine kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri silip de enselerine çevirmezden veya onları ashabı septi Lanet dediğimiz gibi lanetlemeden önce gelin de elinizdeki doğrulayıcı olarak indirdiğimizi iman edin. Allah'ın emri daima yapıla gelmiştir. Allah kendisine ortak koşmayı bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse hiç şüphesiz pek büyük bir günahla iftira etmiş olur. Allah subhanahu ve teala bu ayetlerde yine ehli kitaba ellerinde bulunan müjdelere dair haberleri tasdik eden kulu ve elçisi Muhammed aleyhisselama indirdiği büyük kitap Kur'an'a iman etmelerini emrediyor. Bunu yapmadıkları takdirde de onları bir takım yüzleri silip de enselerine çevirmezden evvel sözüyle tehdit ediyor. Bir takım yüzleri silinmezden ait hakkında, yüzlerin silinmesi, onların arkaya çevrilmesi ve gözlerinin arkada bulunmasıdır. Buradaki maksadın yüzleri göz ve kulak kalmamacasına silmemiz, buna ilaveten de arka taraflarına çevirmemizden önce şeklinde olması da mümkündür diyenler vardır. i̇bn Abbas'tan gelen nakildense yüzlerin silinmesi, kör edilmesidir enselerine çevrilmezden önce kısmında da yüzlerini enselerine çeviririz ve arkaya doğru yürürler. Onların enselerinde iki göz yaparız. Buyurmuştur. <gülüyor> evet. Allah subhanahu ve teala burada şirki yasaklıyor. Ve Allah subhanahu ve teala ben sizi yarattığım halde bana nitler mi koşacaksınız? Eşler mi koşacaksınız? diyerek şirkten gayri her şeyi affedebileceğini ama şirki asla affetmeyeceğini şirkin büyük bir zulüm olduğunu ve günahların en büyüğü olduğunu burada zikrediyor Ve en büyük zulüm şirktir diyor. Zulüm kelimesi kardeşlerim karanlık hasret, ayrılık kargaşa gibi manalara gelir. Haksızlık Allah Resulü ve Vesselam Efendimiz bir sözünde zulüm üçtür. Bir Allah affetmez iki karışmaz. Üç meşiyetine kalmıştır demiştir. Affetmediğine gelince Allah'ın sizi yarattığı halde ona eşler koşmanız. Karışmadığına gelince bu kul hakkıdır demiş. Meşiyetine gelince kişinin kendi nefsine yaptığı zulümdür demiştir. Şirk Allah'a karşı işlenen en büyük suçlardandır kardeşlerim. Kul hakkı ise boynuzsuz koyunun boynuzlu koştan hakkını almadan önce helallaşın diyor. Ve kişinin kendi nefsine bir günahtan misal verecek olursak, kişinin intihar etmesini ele alın. Bu nedir? Kişinin kendi nefsine yaptığı zulümdür. İçki içmesi, zina etmesi, kumardan, kumar oynaması vesaire. Kişi her ne kadar bunları kendi nefsine yapsa da Allah subhanahu ve teala ona dilerse azap eder, dilerse affeder. Misal kitab-ı imana bakacak olursanız sahabelerden iki tanesi hicret ediyor. Daha sonra birisi oranın havasına dayanamıyor, hastalanıyor ve neticede bileklerini kesip intihar ediyor. <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun cenaze namazını kılmıyor daha böyle kılmalarını emrediyor ve daha sonra arkadaşı onu rüyasında görüyor Rabbin sana neyle muamele etti hicret etmen sebebiyle Allah beni gördüğün gibi cennete koydu ve hizmeti amellerin en üstüne kıldı ama ellerimi sargılı bıraktı. Ben onu sağlam bıraktım, sense bozdun dedi diyor. Ve hadis uzayıp gidiyor. Demek ki Allah'ın meşiyetine kalmıştır ve Allah Subhanahu ve Teala bize hem lüflüs duruma düşmekten hem zulmetmekten ve şirkin, küfrün, küçüğünden de büyüğünden de uzak durmayı nasip etsin. Müflis hadisine bakacak olursak kardeşlerim müflis kimdir diye aleyhissalatü vesselam efendimiz sorduğunda sahabeler nedir? Müflis odur ki malın mülkü olan sonra ticareti yolunda gitmeyip malını mülkünü kaybedendir aleyhissalatü vesselam efendimiz müflis odur ki kıyamet günü mahşere Muhammed ümmet olarak gelir ama şuna zulmetmiştir bunu dövmüştür bunu sövmüştür şuna şunu yapmıştır buna bunu yapmıştır ve neticede sevapları onlara verilmiş ve sevaplar bittiğinde karşıdakilerin günahı ona yüklenmiş ve yüzüstü cehenneme düşmüştür işte müflis odur diye tarih etmiştir. Evet. 49-50-51-52 Bakmaz mısın şu kendilerini temize çıkaranlara halbuki dilediğini temize çıkaran yalnız Allah'tır. Ve kıl payız zülme uğratılmazlar. Bir bak Allah'a karşı nasıl yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter kendilerine kitap verilmiş olanların puta ve fağuta inanın küfredenlere bunlar müminlerden daha doğru yoldadırlar dediklerini görmediğini <gülüyor> Allah'ın lanet işte onlardır Allah'ın lanet dediği kişiye sen yardımcı bulamazsın. Evet kardeşlerim bu ayet kelimeler, biz Allah'ın oğulları ve dostlarıyız dediği için Yahudi ve Hristiyanlar hakkında nazil olmuştur. Cennet ancak Yahudi ve Hristiyan olanlar gelecekler sözleri hakkında Allah subhanahu ve teala bunları indirerek onlara lanet etmiş ve onların içindeki bu küfür, fıskı boşa çıkarmıştır sahih bir rivayette aleyhissalatü vesselam efendimiz bize meddahların yüzlerine toprak atmamızı emretmiş ve onların yüzüne toprak atın veyahut bir ades bir adamın başka birini öldüğünü duyar ve şöyle buyuruyor yazıklar olsun sana arkadaşının boynunu kopardın yazıklar olsun sana arkadaşının boynunu kopardın Birkaç kere tekrarladıktan sonra sizden birisi arkadaşını mutlaka methedecekse falancayı böyle sanıyorum ama Allah onun hesabını bilendir. Ben ise Allah'a karşı kimseyi temize çıkarmam desin buyurmuştur. Evet kardeşlerim Allah subhanahu ve teala burada tağut kelimesinden de bahsediyor. Yoksa onların bol nimetinden verdiği insanları mı çekemiyorlar? Ayetini sonuna kadar zikretmiş. Ve onların puta ve taaguta inanıp küfredenlere bunlar müminlerden daha doğru yoldadır dediklerini görmedinle Ayetini indirerek bu onlara bir lanet olup onların ne dünyada ne de ahirette yardımcıları olmadığını haber veriyor. Zira onlar müşriklerden medet ve yardım olmak üzere gitmişler ve müşrikler de bu çağrılara müspet cevap vererek ahzat gününde onlarla beraber gelmişlerdi. sallallahu Vesselam ve ashabı Medine çevresine hendek kazmışlar ve Allah o müşriklerin kötülüklerini böylece engelledi. allah Teala bir ayet-i kerimede Allah küfredenleri kinleriyle geri çevirdi. Ve bir hayra nail olamadılar. Allah savaşta müminlere yetti ve Allah kavi aziz olanlar. Asat 25 Bismillahirrahmanirrahim 53, 54, 55 Yoksa onların mürten bir payı mı var? Öyle olsaydı onlar insanlara bir çekirdek parçası bile vermezlerdi yoksa Allah'ın bol nimetinden verdiği insanları mı çekemiyorlar doğrusu biz İbrahim soyuna da kitap ve hikmet verdik ve onlara büyük bir nimet bahşettik onlardan bir kısmı ona inandı bir kısmı da ondan yüz çevirdi çılgın bir ateş olarak cehennem yeter Allah subhanahu ve teala yine burada Yoksa onların mülkten bir payı mı var buyuruyor ki bu inkar anlamında bir sorudur. Onların mülkten hiçbir payları yoktur demektir. Sonra Allah onları cimrilikle niteleyip öyle olsaydı onlar insanlara bir çekirdek parçası bile vermezlerdi buyuruyor. Zira onlar sandıkları gibi mülk ve bu mülkte tasarruf sahibi payına sahip olsalardı insanlardan hiçbirine ve özellikle Muhammed Aleyhisselam'a hiçbir şey dolduracak ve hiçbir miktarı bile ne yapmazlardı derdi? Vermez derdi. Zaten insan pek cimridir. İsra 100 ayeti gibidir. Allah Subhanahu ve Teala bir kısmı da ondan yüz çevirirdi. Onların kafir olanları seni yalanlayanların en şiddetlileri ve onlara getirmiş olduğun hidayet ve açık gerçekten en uzak olanlarıdır. Bunun içindir ki Rabbimiz subhanahu ve Teala onları tehdit ederek çılgın bir ateş olarak cehennem yeter buyurmuştur. Küfürleri, inatları ve Allah'ın kitaplarına, peygamberlerine muhalefet etmelerine karşı bir ceza olarak Ateş onlara gidecektir. Evet. 56 ve 57 Şüphesiz ki ayetlerimizi inkar edenleri yakında ateşe atacağız. Derileri piştikçe azabı duysunlar diye derilerini değiştirip yenileyeceğiz. Allah aziz, hakim olandır. <gülüyor> İman edip salih amel işleyenleri, içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz devciler, eşler vardır. Onları koyu bir gölgeye sokacağız. Evet, Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada iki tayfayı karşılaştırıyor. Ayetlerini inkar ederek, elçilerinden yüz çevirenleri cehennem ateşiyle cezalandıracağını haber vererek, şüphesiz ki ayetlerimizi inkar edenleri yakında ateşe atacağız buyuruyor. Onları öyle bir ateşe sokacağız ki, ateş onların her parçalarını ve her yerlerini ihade edecek. Sonra Allah subhanahu ve teala derileri piştikçe azabı duysunlar diye derilerini değiştirip yenileyeceğiz diyor. Evet. bu kafirlerin orada göreceği cezalar ve ileride geleceği ayetlerde birçok daha onların orada göreceği azaplar. İman edip de salih amel işleyenleri, işleyenleri ise içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağı ayet kelimesi de mutlu kişilerin Adın cennetlerindeki durumlarını haber vermekte. O Adın cennetlerinin her yerinde ve köşesinde ırmaklar akmakta. Onlar diledikleri ve istedikleri yerde kalacaklar ve orada sürekli olacaklardır. Oradan çevrilmeyecekler, orada sonları olmayacak ve oradan çevrilmekte istemeyeceklerdir. Allah subhanahu ve teala onlara orada tertemiz zevciler var buyuruyor ki oradaki zevciler hayırdan nifastan, eziyetten, kötü huylardan ve eksik sıfatlarda tertemiz olacaktır buyurmuştur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Müslüm'ün sahilde gelen bir rivayette cennette öyle ağaç vardır ki binikli birisi onun gölgesinde yüz sene gider de yine bitiremez bu ebediyet ağacıdır buyurmuştur 58 şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanların arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder gerçekten Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor şüphesiz ki Allah semi basir olandır Allah subhanahu ve teala bu ayet-i kerimede kardeşlerim emanetlerin ehline verilmesini emretmekte ve semur eden rivayet edilen bir adi şerifte ise sana güvenene emaneti öde, sana bir şey emanet edene emanet ettiği şeyi geri ver sana hainlik edene sen hıyanet etme buyurmuştur evet ne güzel nasihat değil mi? hadis insana vacip olan bütün emanetleri içine alarak kapsamaktadır kardeşlerim bu cümleden olmak üzere namaz, zekat keffaretler, adaklar oruç, kulların muttali olmayacakları ve kulun kendisine güvenildiği buna benzer hususlardan ibaret olmak üzere Allah Azze ve Celle'nin kulları üzerindeki hakkı da buna dahildir Evet. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın ne diyor kıyamet günü sahiplerine hakları mutlaka verilecektir öyle ki boynuzlu koyuna boynuzsuz koyundan dolayı kısas yapılacaktır evet. Allah subhanahu ve teala orada birbirinden kaçan değil Ya Rabbi bunlar benim kardeşlerim Ya Rabbi bunları ateşten çıkar deyip Rab'buna yalvaran ve kardeşini ateşten çıkarmaya çalışanlardan eylesin bizleri. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir günlük adalet 40 senelik ibadet gibidir buyurmuştur. Allah Teala gerçekten Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor buyurmaktadır ki emanetleri ehline verme İnsanlar arasında adaletten hükmetme ve benzeri emirleri şumullu ve mükemmel kanunlarıyla Allah bize ne güzel öğüt veriyor değil mi? Rabbim tutanlardan eylesin kardeşlerim. Evet.